Les oiseaux blancs Et ces maisons rouillées La mer Les a Le nom du Golfe Clair Et d'une chanson d'amour La mer A bercé mon cœur Pour la vie, la mer. Qu'on va danser le long des golfes bleus, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants, la pluie, la mer. Au ciel d'été, confond ces blancs moutons avec les anges si pures, La mer, bergère d'azur infinie. Voyez Allez. près des étangs ces grands roseaux mouillés. Så här, så här, så här, Merhaba, 94.9'da Açık Radyo'da canlı yayında Sinefil başladı. Ben Melis Behlil, ben Yeşim Burul. Bu haftaki programımızı e, şarlatan eden bir klasikle açtık La Mer, sonra İngilizcesinde Beyond the Sea olarak bileceğimiz şarkı bu haftanın yeni filmlerinden Le Tout Nouveau Testament, yeni ahit filminde kullanılıyordu. Evet bu hafta yine çok sayıda filmimiz var. Çok farklı türlerde kalabalık vizyonlu e, haftalardan biri. E, ama onun dışında e, vizyon dışı gösterimlerden, festivallerden de bahsedeceğiz. E, bütün bunlara geçmeden önce her de söyleyelim şimdiden bir e, duyuru olarak... ...programımızın ikinci yarısında e, İşçi Filmleri Festivali'nden konuklarımız e, olacak. İşçi Filmleri Festivali bu hafta sonu başlıyor, onu tanıtacağız. Evet, bu arada Açık Radyo'nun telefon numarası... 212 alan kodu 343 40 40 programımızın e-posta adresi ise sinefiller@gmail.com ayrıca bu haftaki program destekçilerimiz ...Çağlayan Eren Dağ ve Şafak üstünde çok teşekkür ediyoruz evet bu hafta 10 yeni film var ee, ve e, demin bir parça çaldığımız yeni ahit ile başlıyoruz aslında Türkçe'sinde bir hata var yepyeni ahit olması lazım ee, Hem İngilizcesinde hem Fransızcasında o şekilde geçiyor. Ee, çekindi mi artık dağıtımcılar bilemiyoruz. Yaka Van Dormeel'in e, filmi kendisine en son Mr. Nobody ile sinemalarımızda ağırlamıştık. Başrollerde Benoît Paul Ford'e, Catherine Deneuve, François Damien ve Yolane Moreau yer alıyorlar. Evet, e, bayağı fantastik komedi bir film. E, ve hani çok ilginç bir ana fikirden yola çıkıyor. Tanrı yaşıyor. ...ve e, aslında Brüksel'de bir apartmanda ailesiyle beraber yaşayan huysuz, aksi, çekilmez bir adam. Çok çekilmez bir adam, feci bir adam. Karısını, çocuk, çocuğunu işte bir kızı var, dövüyor, ediyor, içiyor. Yani olabilecek en kötü insanlardan biri ama insan değil, Tanrı. Ve insanlara kötü davranmaktan da zevk alıyor. ...yani evet. onlara kötülük yapmak... ...hani başımıza gelen bir sürü şeyi... ...nasıl böyle kahkahalar atarak... ...gerçekleştirdiğini de filmde görme şansımız var. Evet ama... ...bir noktada... ...kızı da artık yeter diyor buna... ...oradan ayrılmaya karar veriyor... ...on yaşında kızı sadece... ...adı Eya... ...ama sadece ayrılmak da değil... ...bütün bilgiler bir bilgisayarda... ...bir sistemde, bütün dünyadaki insanlara dair... Bu arada o oyuncuyu saymadık küçük oyuncu Pili Roy gayet başarılı bir performans sergiliyor. Kızı diyor ki ben buradan kaçacağım bir de ders olsun diye bilgisayardaki en önemli bilgileri... ...yani herkesin ne zaman ölecek olduğunu herkesin kendi cebine SMS olarak yolluyor. Bir anda tabii dünya karışıyor herkesin cebinde işte dört gün ya da kırk yıl şu kadar gün sonra öleceksiniz diye mesajlar çıkmaya başlayınca... Ee, evden de kaç, kaçıyor kız ee, Tanrı hem onu bulmak Hem de bu karmaşayı bir şekilde Düzeltmek üzere peşine düşüyor kızının ee, Bir yandan onları Seyrediyoruz bir yandan bu bilgiyi edildikten sonra Hayatı değişen bazı e, Karakterlerimiz var onları takip ediyoruz ee, Bir hayli Absürt dediğin gibi e, Ama gayet keyifli bir komedi ee, Ben o Paul Forde'nin herhalde en meşhur filmi de Man Bites Dog ee, bir seri katili canlandırdığı Mockumentary, e, sahte belgesel filmiydi. Oradaki karakter de zaten hastalıklı, ee, bir yandan çok karizmatik ama korkunç bir katildi. O yüzden bu rolün ona verilmiş olması da tabii e, herhalde tesadüf değil. Katrin Dönevi de unutmayalım... ...enteresan bir yan rolle karşımıza çıktığını. Evet o da hayatı değişen <gülüyor> insanlardan biri oluyor. Ee, evet festivalde oynamıştı geçen sene. Bir hayli daha sonra girdi gösterime. Ee, Altın Küreler'de ve Sezarlarda en iyi yabancı film dalında adaydı bu Belçika filmi. Avrupa Film Akademisi ödüllerinde de en iyi sanat yönetimi ödülünü aldı bu sene. Haftanın bir diğer... E ...konuşulmuş olan, öncesinde konuşulmuş olan yapımı da Brooklyn. Um, Colin Toybin'in aynı adlı romanından Nick Hornby tarafından ki kendisi de çok ünlü başka bir yazar, İngiliz yazar... E ...senaryolaştırılmış ve John Crowley yönetmiş bu uyarlamayı... Bu çok ünlü ama çok da yüz olarak tanınmıyor herhalde. Oscar'larda şöyle bir olay yaşandıydı. İşte o kapının önündeki kırmızı halı sunucularından biri. Ee, Nick Hornby e, filmin başrolündeki Sir Sheeran'ın yanına geldiğinde. Aa ne şirin babam mı diye bir yorumda bulundu. Ondan sonra epey bir dalga geçildi tabii <gülüyor> o, o hikayeyle. E, onlar tabii genelde magazin ve Hollywood yıldızlarını e, tespit etmeye odaklanmış sunucular oldukları için e, Nick Hornby'nin kim olduğu hakkında hiçbir fikri de olmayabilir o tarz sunucuların. Pek ki şaşırmamak lazım ama evet enteresan bir an olmuş hakikaten dediğin gibi. Evet, Oscarlarda üç adaylıkla mevcuttu Brooklyn. En iyi film, en iyi uyarlama senaryo ve en iyi kadın oyuncu. Filmde Saoirse Ronan'a, Donald Gleeson, Emory Cohen, Julie Walters ve Hugh Grumley eşlik ediyorlar. Ben şahsen romanı okumadım, sadece filmi izledim. Ee, hani roman başka türlü bir derinlik katabilir mi ee, bilemiyorum ama e, Brooklyn genç İrlandalı bir göçmen kızın hikayesi Alice, Alice Lacey adında. 1900s. Eilish. Eilish. Lacey 1950'lerde Brooklyn'e geliyor. Brooklyn o dönem hakikaten e, o işte İrlanda'dan gelen göçmenlerin oluşturduğu ciddi bir şey var topluluk var orada ee, kendi içlerinde bir sosyal ağları var özellikle kilise tarafından örgütlenen birbirlerine yardım ediyorlar iş buluyorlar bakıyorlar falan filan ayrı işte yine e, şeyde İrlanda'da ablası bir e, muhasebeci olarak çalışıyor e, tek başına kalmış annesine bakıyor bir taraftan Ablasının zamanında tanımış olduğu ve Amerika'ya Brooklyn'e gitmiş olan bir e, rahip vesilesiyle ailesi orada bir iş bulunuyor ve e, evini işte bu tarzda çalışan genç kızlara, kadınlara açmış bir kadının evinde de bir oda ayarlanıyor. Ee, ...İrlanda'da iş bulamadığı için... ...bir geleceği olmadığını düşündüğü için... ...bu yola çıkıyor, çok da istemeye istemeye... ...çok sevdiği, ablasını arkada, annesini arkada bırakıyor... ...kasabasını, ilk başlarda çok büyük bir... ...ne denir, memleket hasreti... ...çekiyor, çok üzülüyor... Aklı hep evde ama bir süre sonra e, bir erkek arkadaş ediniyor. İtalyan asıllı başka bir topluluktan, göçmen topluluğundan. Ve onunla beraber Amerika'yı e, da yeni bir hayat kurmaya başlıyor. E, ancak çok fazla ipucu da vermek istemiyorum. Bir sebeple bir İrlanda'yı tekrar ziyaret etmesi durumu ortaya çıkıyor. Kasabasına, köyüne geri döndüğünde biraz durumların değiştiğini orada da yeniden hayat kurabileceğini fark ediyor. Ama öbür tarafta arkada bıraktığım sevgilisi... E, kafası karışık bir genç kızın hikayesi Brooklyn diyelim evet e, şey açısından sanat yönetimi açısından oyunculuklar açısından gayet başarılı e, bu arada şeyi de söyleyeyim, Julie Walters canlandırıyor bu ev sahibesi e, hanımı çok az rolü olmasına rağmen çok etkileyici e, hatta o karakterden yola çıkıp bir dizi yapılması da planlanıyormuş Evet dediğin gibi hani belli teknik açılardan e, yerinde bir film olmakla beraber ben genel olarak senaryo ve hikayeyi müthiş ahlakçı buldum. Çünkü bu Aylish denilen kızımız o kadar aklı başında o kadar düzgün ki hani film onun üzerinden net olarak ana fikir e, bir ana fikir değişiyor. O da şu ki hani aklı başında sağduyulu e, munis genç kızlar kadınlar olun ki hep iyi şeyler gelsin başınıza. Fingirdemeyin diyor kısaca. Hani böyle kadınlara ve kadınların toplum içerisindeki durumuna dair çok ahlakçı bir duruşu var. O beni müthiş rahatsız etti mesela. Yani yaşadığı gelgitlerde bile o kadar şey ki e, yaşının gerektirmediği olgunlukta ve çekingen ve şey davranıyor. Çok erkek gözüyle yazılmış bir karakter. Evet. Çok erkek gözüyle yaratılmış bir dünya. Romanın biraz daha farklı olduğunu okuduğumu hatırlıyorum. Ee, özellikle İrlanda kısmında. O aradaki geçirdiği dönemde kafası karıştığı dönemde başka şeyler de olduğunu e, okumuştum. Ama yani zaten muhtemelen biraz öyle bir yaklaşımı olan bir romana bir de Hollywood e, etkisi girince. E, gerçi Bayağı bu arada, mutasıp bir e, film çıkıyor ortaya. E, İrlanda, e, İngiltere, Kanada. ...ortak yapımı ve Baftalar'da en iyi e, Britanya filmi ödülünü aldı. Ama bir yandan da hani böyle bir kadro toplayınca... ...bunun Hollywood'da Amerikan pazarına da e, sunulacağı... ...o açıdan da biraz daha e, dediğim gibi... ...munis bir karakter yaratılması çok e, şaşırtıcı değil. Aynı şey evet beni de e, rahatsız etti. Onun olmaması bir yandan filmde çok fazla bir çelişki de çıkarmıyor yani... Kız geliyor gidiyor işte kafası karışıyor çözüyor her şey bir yoluna gir yani çok düz gidiyor ya, bir şekilde. Ailişe karşı herhangi bir sempati geliştiremedim. Yani hiçbir derdin yok hayatta her şey yolunda gidiyor. Yani ben niye sen benim umurumda olasın ki gibi bir noktaya geliyorsun. Ee, o da dediğin gibi hani birazcık daha... ...çatışma, birazcık daha çelişki olsaydı... ...o karakterin birazcık daha derinliği olsaydı... ...uzamı biraz daha geniş olsaydı... ...çok başka türlü bir film çıkabilirdi ortaya. İrlandalılar bayılıyorlar bu arada bu filme. Ve hani İrlanda kültürünü temsil etmesi vesairesi açısından ama... ...İrlanda'nın da çok katolik bir ülke olduğunu unutmamamız lazım bir taraftan. Ee, bir de yanılmıyorsam bu film... E, ...en iyi film adaylarına girdi ve Carol girmedi. O da tabii akademinin, Hollywood'un... ...kadın temsillerine karşı ne... ...rede durduğunun çok net bir göstergesi. Evet, orada çok doğru bir tespitte bulunuyorsun. O benim de aklıma düşmüştü bu filmi ilk izlediğimde. Yani bu nasıl en iyi film adayı olur? Carol olamazken diye. Hani Carol, fersah fersah çok daha iyi bir film ve kuvvetli bir hikaye. Evet, yine de tabii Brooklyn özellikle dönem filmi sevenler için... E, ...ve iyi oyunculuklarıyla bu hafta sinemalarda... E, Bir filmi daha beraber izledik bu sefer, Bastille Day, Baskın Günü. Bu da haftanın aksiyon filmi. Casusluk aksiyon. Casusluk aksiyon. James Watkins yönetmiş, bir Amerika-Fransa ortak yapımı bu da. Başrollerde Edris Elba, Richard Madden, Charlotte Le Bon yer alıyorlar. Edris Elba The Wire dizisiyle adını duyurdu sonra daha çok e, televizyonda e, görüldü BBC dizisi e, ama sinemaya da yavaş yavaş geçişini yapıyor ve genel olarak söylenen aslında ilk siyahi James Bond'un Edris Elba olması gerektiği. Burada James Bond olmuyor ama bir CIA ajanını canlandırıyor Sean Breyer adında. Bu filmlerde hep gördüğümüz kendi doğrusuna do giden kafasının dikine giden işte üstlerini çok da dinlemeyip doğru bildiğini yapan karakterlerden. Ee, ...yolu bir yan kesiciyle... ...kesişiyor. Zira yan kesicinin... ...çaldığı ve aa bunda bir şey yokmuş... ...diye kenara fırlattığı çantada... ...bir bomba varmış meğer ve o patlayınca... ...insanlar ölüyor Paris'te. Filmin adı da zaten evet, yaklaşmak... ...13 Temmuz'da evet, oluyor bu hikaye. Ertesi günde Fransa'nın ulusal bayramı... ...işte nasıl güvenlik sağlanacak... ...vesaire gibi şeyler. Çok fazla... ...detay vermeyelim. İşin içinde tabii ki... ...çeşitli... E, ...komplolar, komplolar mevcut. Ee, ama... Böyle bir e, aksiyon için bir hayli iyi ve gerçekçi bir yaklaşımı var. E, özellikle bu Paris'in e, filmlerde gösterilişinde... Işte ...oldu epey 10-15 sene oldu ama ameli çıktığında çok gürültü kopmuştu. E, Paris nasıl tamamen beyaz bir şehir olur... %50'den fazlası oturanların Arap veya e, Afrikalı diye. O açıdan gayet gerçekçi ve... E, İşin içindeki toplumsal bazı gerilimleri de gayet güzel hikayeye katmış bir hikaye, bir film olmuş baskın günü. E, aksiyon sevenlere, e, casus filmi sevenlere bu hafta öyle bir opsiyon ikimiz de tavsiye ediyoruz. Evet bir de İdris Elba'nın hakikaten bence Bond olmasına gerek yok. Bence Sean olarak devam <gülüyor> edebilir. Hani Briar yani e, çünkü hani e, aramızda da konuştuğumuz gibi çok daha e, mizah tarafı da kuvvetli bir karakter. Hani Bond olsa o kadar espri yapamayacak o kadar belki. Çok esprili Bond'lar da var tabii Roger Moore gibi. Evet. evet oraya bir yere çekebilir. Daha da güzel olur aslında ama Yakışır ama hani Sean da güzel iyi bir tipleme çıkarmış ortaya ondan da memnunuz İdris Elba severler olarak. Bütün bunlarla da yetinmemiş üstelik filmin şarkısını da seslendirmiş. E, dinleyicilerimizin belki daha ziyade Fat Boy Slim olarak tanıdıkları Norman Cook'un yazdığı bir şarkı ve onunla beraber yapmışlar e, bu parçayı da. Filmin sonunda çalıyor The Road Less Traveled İdris Elba ve Norman Cook'tan dinliyoruz şimdi. of running on the Selva ve Norman Cook'tan dinledik The Road Less Traveled. Bu hafta gösterme giren filmlerden Bastille Day, Baskın Günü filminin kapanış parçasıydı ee, haftanın casus aksiyon filmi. Evet bu hafta bir de yıllar öncesinden tanıdık bir e, dost bir yönetmenin filmi var diyelim. Jean-Jacques Annot e, özellikle belli bir nesli bence etkilemiş e, bir yönetmen. özellikle o ayı filmiyle. İlk gençlik zamanlarımıza denk geliyordu. Evet, Ve... 80'lerde. Demin arada konuşuyorduk. ikimiz de bayağı bir ağlamışız ayı filminde. <gülüyor> ee, hayvanları yönetebilmesiyle tanınıyor. Daha önce bir sürü farklı proje de yaptı gerçi. Gül'ün adını da çekmişti yine 80'lerde. 90'larda Tibet'te 7 yılı çekti. Bu sefer de kurtlarla. Bir film çekmiş. Çin'de geçiyor. Çin'de. Bir Çin, Çin-Fransa ortak yapımı. Ama esasen bir Çin projesi. Zaten Moğolistan'da geçiyor. 1967 yılında kültür devrimi döneminde. Pekin'den genç bir öğrenci gönüllü olarak Moğolistan'a gidiyor. İşte oradaki göçebelerin yaşam koşullarını düzeltmek, oraya medeniyet götürmek, kültür devrimini ulaştırmak amacıyla kurtlara da büyük bir hayranlık duyuyor o bölgede yaşayan ama aslında oradaki halkın öyle bir hissi yok kurtlara karşı onlar daha çok ...yok etmeyi tercih ediyorlar. Orada oluşan... E, ...o çatışmanın üzerinden... E, ...kurtların da çok ciddi rol üstlendiği bir film. Hatta bunun için özellikle... ...bir grup kurt beslenmiş, büyütülmüş... ...yetiştirilmiş üç sene boyunca film için. E, filmin başrollerinde... William ...Wu Lin Feng Shaofeng, Sean Du... ...Aknyam... ...Rak Cha ve Yin Rucheng yer alıyor... ...Çin'den oyuncularda çalışmış... ...Xia Feng gayet tanınan bir oyuncu bu arada Çin'de... Ee, ...burada bir ilginç şey de tabii... ...Tibet'te 7 yıl... E, ...1997 yapımı... E, ...Jan Jaqanon'un filmi... ...Dalaylama... ...hakkındaydı ve işte... ...haliyle Çin hükümetinin pek... E, ...tasvip etmediği bir filmdi... Hani o bir şekilde unutulmuş. Janja Kano'da zaten röportajlarda. Ya o başta böyle bir konuştular sonra tamam ondan bahsetmeyeceğiz. Şimdi güzel güzel kurt filmini çekin deyip konunun üstünü kapamışlar tamamen. Ee, özellikle doğa filmlerini sevenler için e, oldukça ilginç bir film bu hafta. Wolf Totem, Le Dernier Lou, Kurt'un Uyanışı. Evet e, bu hafta... Bir tane de aksiyon komedimiz var. Mr. Right, Bay Doğru adını taşıyor. E, Paco e, Cabezas, Cabezas yönetmiş. Başrollerinde ise Anna Kendrick, Sam Rockwell ve Tim Roth gibi oldukça tanınmış isimler var. Anna Kendrick ilk e, Pitch Perfect filmi ve sonra onun devamıyla dikkatleri üzerine çekti. Ama aslında pek çok filmden biliyoruz. Yani rollerle başladı, Up in There'de e, yine... İyi bir rolü vardı ondan sonra. Onunla hatta hemen Oscar adayı olmuştu Olmuştum. ilk neredeyse büyük filminde. Ee, ve hakikaten böyle e, dört başı mahmur bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Şarkı söyleyebiliyor, dans edebiliyor. Hani iyi bir oyuncu. Ee, sahnede çok iyi, sahnesinde de çok iyi. Hani pek çok açıdan kendini çok iyi yetiştirmiş genç bir isim. Bu filmde de başrolde. Erkek arkadaşından ayrılan Martha'yı canlandırıyor. Çok mutsuz hani onu kendisine kendisine aldatırken yakalıyor. Ve hani hayata nasıl geri döneceğini bilemiyor. Sonra tesadüfen kendisine çok uygun görünen bir adamla karşılaşıyor. Ve böyle hakikaten çok etkileniyorlar birbirlerinden. Filmin adındaki Bay Doğru. Evet. Bir türlü adını öğrenemediği için en yakın arkadaşıyla ona Bay Doğru demeye başlıyorlar. Her şey çok yolunda gidiyor gibi. ...Sam Rockwell canlandırıyor bu karakteri de. Ancak bir süre ortaya Tabii çıkıyor ki... ...Sam Rockwell filmlerini görmüş olanlar... ...her şeyin yolunda olmayacağını biliyorlar. Bir yerde cıvımak zorunda konular. E, kendisi aslında bir çeşit suikastçı. Zamanında... E, ...CIA tarafından yetiştirilmiş. E, ondan sonra... E, ...serbest çalışmaya başlamış. Ama bir nevi kendisi böyle bir vigilante ...şeyinde de pozisyonunda da... E, ...olan e, bir karakter. Dolayısıyla hani... Mükemmel erkek arkadaşı ve suikastçı sevgili arasında bir yerde kalan Marta'nın hem değişen hayatı hem de buna uyum sağlamaya çalışması üzerine bir romantik komedi aksiyon Bay Doğru. Bir romantik komedimiz de Gary Marshall'dan geliyor bu hafta. Mother's Day özel bir gün. O özel gün anneler günü. ...İngilizcesinde filmin adını veren. Gary Marshall'ın bu seriden... ...üçüncü filmi. Sevgililer Günü yaptı. Yılbaşı yaptı. Bu da Anneler Günü. Ama giderek daha kötü... ...eleştiriler alıyor. Ne romantik ne de komedi olduğu... ...konusunda hem fikir olan... ...pek isim yok yani bugüne kadar. Bence iyi tarafı da... ...son derece zayıf bir filmle karşı karşıyayız. İddialı da bir kadro toparlamış. Jennifer Aniston, Kate Hudson, Julia Roberts... ...ve Jason Sudeikis... Bir anneler günü ve öncesindeki bir hafta boyunca Atlanta'da birbiriyle bağlanan hikayeler. Bu sefer daha az hikaye var ilk iki filme göre ama benzer bir e, yapıda film. E, ama daha az hikaye olmasına rağmen onlarda bile yeterince derinlik olmadığı konusunda da eleştiriliyor... Ee, İyice işte, formülün formülüne dönüşmüş bir Formül e, şeyle evet. devam ediyor Bir de şey de eleştirilmiş tabii. Atlanta'da geçip demin Paris için konuştuğumuz e, Amerika'nın güneyinde Hani hiç siyahi karakter olmaması Gibi e, bir problemde Olduğu söyleniyor filmin e, Ama illaki e, Gary Marshall'ın Bu kalabalık e, Kadrolu romantik komedilerini Çok seviyorum diyen dinleyicilerimiz varsa Bu da üçüncüsü olarak karşımızda Onun dışında üç tane de yerli yapımımız var bu hafta. Ee, biri komedi, biri korku, biri ise dram tarzında karşımıza çıkıyor. Komedi yine yerel öğeli, lokal motifli. Ee, bu sefer yine e, Karadeniz'den geliyor. Emicam Hospital adını taşıyor. İsmet Eraydın yönetmiş. Başrollerinde Vilma Elez, Selahattin Çakır, Merve Akaydın ve Sinan Benger yer alıyorlar. Evet Karadeniz'de e, bir hastanenin hikayesi bu. Ufak bir e, kasabada e, kendilerince idare ediyorlar. Ancak e, bir Alman yönetici getiriliyor bu iş böyle olmayacak diyerek. O Alman yöneticiyle hastanenin işleyiş şekli haliyle pek birbirine uymuyor. Böyle bir Alman disiplini karşısında işte Karadeniz e, mizahı, mizahı yaratıcılığı diyerek bir e, komedi çıkmış ortaya. ...Emi Cem Hospital... Ee, ...korku filmimiz... ...yine Hasan Karacadağ'dan... Ee, kendisi korku... ...türünde Türkiye'de... E, ...en çok film üreten... E, ...sinemacılardan biri... ...herhalde daha sonra... ...ben oyuncu kadrosuna sonra. bakınca... ...acaba gitti Amerika'da ilk filmini mi çekti diye düşünmedim de değil... ...evet zira kadroda... ...Steven Baldwin, Michael Madsen... ...Lucy Paul, Brian Davis... E, ...gibi isimler var... Yani gayet de bildiğimiz isimler de var aralarında. Ee, ama İstanbul'da çekilmiş hikaye. Ee, Lucy Paul'un canlandırdığı Olivia bir gazeteci Amerikalı. Türkiye'de yaşayan kız kardeşi acil bir şekilde yanına çağırıyor Olivia'yı. Kendisi ee, kız kardeşi hamile fakat Olivia'nın geldiği gün öldürülüyor. Olivia da bunu aydınlatmak üzere çalışmaya başlıyor ama işin içine sadece öyle bir katil hikayesi değil. Cinler, periler, periler değil belki ama lanetler illaki giriyor. Evet o da haftanın yerli korku filmi Yabancı Oyuncularla Magi. E, dram filmimiz Kadere Tutsak adını taşıyor Erdoğan Koç yönetmiş. Murat Ünaloğlu, Ateş Kantaroğlu, Ümit Sağlam ve Şakir Aydın başrollerdeler. E, açıkçası böyle kötü bir televizyon filmi e, kıvamında. E, biz ikimiz de fragmanı izleyebildik sadece ama hakikaten daha fazlasını izlemeye de pek davet eder bir tarafı yok. E, annesini doğumda kaybeden sonra 10 yaşındayken babası gözlerinin önünde öldürülen Kenan büyüyor. Ee, çocukluk döneminde sokaklarda bayağı zorlu geçiriyor İki tane çok yakın arkadaşı var e, Ama büyüdükten sonra Yine kendisini Bu kötü adamların dünyasında Buluyor ee, Hani düşük bütçeli e, Oyunculukların da pek e, Şey olmadığı e, Ön plana çıkmadığı Bir film kadere tutsak Evet Bir de Kapadokya'da çekilmiş yani Bu tabii görsel olarak bir şey veriyor Hani Güzel yerler Ama niye öyle? Bayağı büyük şehir hikayesidir çünkü bu tip mafya hikayeleri. Onu artık Orada e, filmi, böyle hazine avcılarını falan filan katıyor. Filmi şimdi. görenler e, belki bize mesaj atar, anlatırlar. Evet bu hafta en son olarak da bir adet animasyonumuz var. Bir video oyunundan uyarlama Ratchet ve Clank, Ratchet and Clank e, seslendirenleri yine bilemiyoruz. Türkçede dağıtımcı duyurmadı. E, yönetmenler Kevin Munro ve Jericho... Cleland ee, iki arkadaşın öyküsü bu motor tamircisi Ratchet ve ropo, Robot Clank galaksiyi kurtarmaya çalışan arkadaşlar. Yani böyle bir Lilo ve City çekicisini hatırlattı bana yıllar öncesinden çok sevdiğimiz. Ama bu sefer hani bir uzaylı ve bir robot eşleşmesi var karşımızda. Rashid ve Clank'te. Orijinal filmde seslendirenler arasında bayağı iddialı e, isimler de var. John Goodman, Paul Giamatti, Rosario Dawson gibi. E, bakalım yerlisinde kimler seslendirmiş göreceğiz. Bu da Hafta'nın çocuk filmi. Evet şimdi Hafta'nın yeni filmlerinden Brooklyn'den bir parçayla devam ediyoruz. Ee, evet, e, ünlü İrlandalı besteci ve aynı zamanda halk şarkıları şarkıcısı e, Irla O'Linor seslendirecek. Filmde de kendisi zaten bu şarkıyı söylüyor, o sahnede e, kendisi de rol alıyor yani. Aslında hiç sıcak bakmamış başta böyle bir şey ama... E, ...kitabın yazarı Colm Toybin'in yönetmene bizzat kendisinin adını önerdiğini duyunca kabul etmiş. E, şimdi dinleyeceğimiz parça Casa Kasa Ansugan... E, e Ip ipi bükmek adını taşıyor. <Sessizlik> qu no goos sel na gol espo go shin Ortie Mavien tau ka hor auf dich O de in ...yeni filmlerinden Brooklyn'den bir parça dinledik... ...Irla O'Leanert seslendirdiği ...Kaza anı Andesugan... ...ve 94.9 Açık Radyo'da... ...Sinefil programı devam ediyor... ...canlı yayın konuklarımızla beraberiz... ...şimdi... Ee, ...11. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali... ...1 Mayıs'ta başlıyor bu pazar günü... ...Cenk Karatepe ve Doğan Can Erdoğan... ...bizimle birlikteler, hoş geldiniz... Hoş bulduk, teşekkürler... ...merhabalar, hoş bulduk... Evet, bu sene 11.si gerçekleşiyor... Program da gayet e, farklı türlerde filmler barındırıyor ama bu seneki tema Barbarlığa Karşı Umut Öyküleri e, Aynı anda dört şehirde birden gerçekleşecek Biz daha çok İstanbul programına yoğunlaşacağız ama e, biraz anlatır mısınız hangi şehirler neye göre seçiliyor e, Biz işçi filmleri festivenden her sene bahsediyoruz ama ilk defa konuk alıyoruz sizi Tamam. Şöyle yapalım. Yani 2006'da başladık e, serüveni aslında. E, dünyanın birkaç yerinde var işçi filmleri. Değişik isimlerle ama Türkiye'de e, işçi filmi tartışma konusu oldu. Bir türlü aslında bir festival haline dönüştürülemedi. Biz 2006'da ...böyle bir şey yapabilir miyiz diye... ...birkaç tane kurum... ...içerisinde halk evlerinin, sendika, oraya gelinin... ...tabekler odasında olduğu bir kurum... ...diske bağlı sendikaların olduğu kurumlar... Sinesen de var bu arada... Ee, evet. ...evet diske bağlı Sinesen de var... ...kurumlarımızla beraber böyle bir festival... ...yapabilir miyiz diye düşündük... ...ve 2006'da başladık... ...aslında ilk zamanlarda... ...şöyle bir durum vardı... ...kaygımız şuydu aslında... ...film olur mu, gelir mi, teşvik edebilir miyiz diye... E, amacımız da şuydu, e, sinema sektörü biliyorsunuz e, artık AVM'lere sıkılmış, e, sıkıştırılmış durumda ve e, bunun dışında bir şey yapmanız imkansız. E, bu aynı zamanda şunu belirliyor, üretimi de belirliyor. Yani böyle bir tırnak içerisinde pazar olunca ona göre üretimler yapılıyor. Bu da şu demek, çok yüksek bütçeniz yoksa ve e, bir diziyerden fonlanamıyorsanız, bütçeniz yoksa sonucunda e, e, film yapmıyorsunuz e, durum bu aslında. Yani bir nevi aslında kapitalizmin pazarında sinema e, denilebilir. Biz 2006'da başladık. E, neoliberalizme karşı direniş öyküleriydi e, ilk e, temamız. Ve e, Türkiye'den e, ve Türkiye dışından filmlerle başladık. E, sonra durum şu oldu. Bu yıl 11.sini kutluyoruz. E, 600 yakın film birikti şu anda. E, hem Türkiye'den hem Türkiye dışından. E, değişik disiplinlerde filmler bunlar. E, i̇çerisinde e, işçi filmleri diye geçiyor ama aslında işsizlerin de olduğu, kadınların, LGBTİ bireylerin, e, aslında ötekileştirilmiş insanların tamamının hikayelerinin anlatıldığı e, bir festivale dönüştü. Diğer bir özelliği, en büyük özelliği aslında yarışması, sponsorsuz ve ücretsiz olması. E, bu imkansız görünüyordu. Yani Türkiye'de böyle bir şey yapılabilir mi? Bir festival sponsor olmadan... ...ücret alınmadan... ...ve filmler yarıştırılmadan... ...olabilir mi diye... ...aslında bizim bence festivalin... ...çok büyük bir ekip hakikaten Türkiye'nin her tarafından... ...bence e, açtığımız şey bu oldu... ...yani şu ispatlanmış oldu... ...emek ve dayanışma dayanışmayla... E, ...Türkiye'de... E, ...aslında bir sürü işçi hareketinin olduğu... ...demokratik hareketinin olduğu bir yerde... E, ...ezilenlerin olduğu bir yerde... ...bunların filmleri... ...perdeye, yoksul mahallelerde... ...sinema salonlarında gösterilebilir mi? Daha doğrusu ulaştırabilir miyiz aslında? Hı. Yani nasıl ulaştırıldığı ayrı bir... ...tartışma belki. E, ulaştırabilir miyiz? Bu başarılıdı. Şu anda 11. sınıf düzenliyoruz. E, her sene... ...bir tema belirleniyor. E, temayı da... E, ...o anki memleketin gündemine göre aslında. Yani e, bu sene... ...barbarlığa karşı umut öyküleri... E, ...bizim memleketten okuduğumuz... ...şey bu. Barbarlık var... E, kötü günlerden geçiyoruz. Ama e, umut da var. Onun için umut öyküleri diyoruz. Bu sene 18 adet uluslararası 42 tane de Türkiye'den olmak üzere toplam 60 uzun kısa e, film gösterilecek festival kapsamında gördüğümüz kadarıyla. İstanbul'da nerelerde olacak gösterimler acaba? Şimdi İstanbul'da e, gösterim yerlerimiz çok aslında ben e, sayayım buradan. Şöyle. İki yukarıya bölünmüş. Evet, Abi, evet. Sen istiyorsan evet, şuradan şey yapabilirsin. Gösterim yerlerimizi. İki yakaya da bölünmüş olması güzel iki tarafta evet. oturan dinleyicilerimiz için de. Avrupa yakasında Beyoğlu Sineması, e, Fransız Kültür Merkezi, Aynalı Geçit Etkinlik Merkezi var. Ee, yine Anadolu yakasında da e, Nazım Hikmet Kültür Merkezi var. Rasim Paşa Gönüllü Evi, Barış Manço Kültür Merkezi, Kadıköy Halk Evi, Avam Kahvesi var. Oldukça çok sayıda mekana yayılmış evet. durumda. Ee, ama aynı zamanda Ankara, İzmir ve Diyarbakır'da da eş zamanlı olarak başladığının da oralarda oturan dinleyicilerimiz için altında tekrar çizmiş olalım. Evet bir de evet. bir şey ekleyeyim. Bu Doğancan'ın saydığı e, merkezdeki yerler bir de onun dışında 20 yakın mahallede gösterim var. E, hemen hemen İstanbul'un her yerinde gösterimler var. E, o ayrıntıya girmeyelim burada. Kitapçığımızda bir sitemizde e, bütün gösterim yerleri. Hı. E, ...adreslerle birlikte var. Evet, İşçi Filmleri Festivali şeklinde aranabiliyor. Ya da iff.org.tr e, web sitesi. Orada hakikaten e, programa baktığımda ne kadar çok mekan olduğu bayağı bir e, şaşırtmıştı beni. E, filmlerden tabii biraz bahsedelim ama bir de açılıştan da bahsedelim. Pazartesi günü e, Şişli Belediyesi Kent Kültür Merkezi'nde... E, açılış yapılacak e, Sevinç Erbulan sunuculuğunda müzik ve dans gösterisi Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü tarafından sunulacak. Ve e, Zonguldak'taki kaçak maden ocaklarını anlatan soluk filmi açılış filmi ki bu sene SİAD e, ödüllerinde en iyi belgesel adaylarından biriydi soluk. E, her şehirde de ayrıca bir, özel bir etkinlikle açılıyor galiba. Evet yani şöyle 1 ve 8 Mayıs'ta İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'da başlıyoruz. Açılışlar yapılıyor 2 ve 3 Mayıs'ta. Sonra şimdiye kadar 30 ile 30 tane merkeze yayıldı aslında. Bu sene Viranşehir eklendi. Onun dışında Mardin'de yapılacak. Ve kalan yani Mayıs'tan sonraki dönemlerde de Anadolu'nun çeşitli yerlerinde birçok ilde değişik formatlarda İşçi Filmleri Festivali yapılıyor. Evet filmler e, Yeşim'in dediği gibi 60 tane, 18 uluslararası, 42 tane. Türkiye'den kurmaca var, belgesel var, uzun var, kısa var. E, bir takım klasikler de var arada. E, Yılmaz Güney'in Duvar filmi gösterilecek mesela. Ve onunla beraber bu sene de, İstanbul Festivali'nde de gösterilmiş olan Yılmaz Güney'in Duvarı çekme öyküsünü anlatan e, belgesel sürgün türküleri de gösterecek. Ee, bu sene bunun özellikle seçilmesinin bir nedeni var mıydı? Belgesel de geldiği için mi beraber mi gösteriliyor yoksa öyle bir <gülüyor> İyi bir set geldi. Mi? Şöyle biz bir yani her sene bir İlmaz Güney filmi koymaya çalışıyoruz aslında. Öyle bir gelenek oluştu. Tabii bizim için bir, çok büyük bir değer Yılmaz Güney. Ee, şöyle bir şey oldu. Yani Şi Film Festivali'nde normalde biz 1 Mart'ta 1 Mart'a kadar başvurular geliyor bize aslında. Ee, ...şöyle anlaşılmasın... ...yani bir e, seçici kurulumuz falan yok... ...yani filmlerin e, seçilmesinde ...çünkü çok fazla başlıyorlar... ...bu sene yüzün üzerinde... ...ama biz filmleri seçerken daha çok temaya... ...ve gündeme e, dair seçmeye çalışıyoruz... ...herhangi bir filmlerin... ...şu iyi ya da bu kötü diye bir şey yok... ...kalan filmler bir sonraki seneye aktarılıyor... E, ...ama aradığımız şart şu... bir yetiştiremiyoruz tabii... ...çok fazla film olunca bunların e, izi, izlenmesi... ...zor oluyor hakikaten... Yani ...teknik anlamda zor oluyor... Ee, ama böyle her sene e, e, bazı böyle şeylerimiz oluştu, rutinlerimiz oluştu, geleneksel şeyler oluştu. Yılmaz Güney onlardan bir tanesi, Ken Loç onlardan bir tanesiydi. Böyle e, çok uzun yıllar Ken Loç film gönderdi bize. E, Yılmaz Güney'in de öyle her sene bir e, e, film mi oluyor. Çok bilinen bir film biliyoruz ama e, bir daha izlenebilir ve topluca izlemenin keyfi e, zannediyorum başka Yılmaz Güneye. O zaman şimdi ufak bir müzik arası verelim ve Duvarda Kullanılan Haydere parçasını Kadri Karagöz'den eee filmdeki haliyle dinleyelim. <gülüyor> like Kaydereği dinledik. Kadri Kara geldim. 94.9 Açık Radyoda Snefl programında birlikteyiz. Can Yayın konuklarımız Cenk Karatepe ve Doğan Erdoğan'la 1 Mayıs'ta başlayacak olan 11. İştifimleri Festivali'ni konuşmaya devam ediyoruz. Yılmaz Güney'in Duvar filminde kullanılan bir parçaydı bu dinlediğimiz. Hem duvar hem de duvarın yapılış öyküsünü anlatan Sürgün Türkiler adlı belgesel de Festival kapsamında izleyicilerle buluşacak. Evet, diğer filmlerden de yani 60 film var hepsinden bahsedemeyeceğiz evet. ama birkaç tanesinden özellikle e, bahsetmek e, istiyoruz. Struma üzerine bir belgesel var mesela. Evet, e, Struma e, daha e, önce işte Zülfü Livaneli'nin de Serenat kitabında da e, bir kısmını anlattığı gerçekten etkileyici bir belgesel. İlk defa gösterilecek Türkiye'de de. Ee, bu 769 tane e, Romanyalı Yahudinin e, Sutruma gemisiyle işte e, 9 hafta boyunca bir yolculuğa çıkıyorlar ve Sarayburnu açıklarında e, yani e, Şile açıklarında batırılıyor. E, bir O dönem e, Sovyetler Birliği tabii savaşta herhangi bir noktada yer almadığı için e, Karadeniz'e ve o noktadaki bütün e, gemileri batırıyor ve böyle e, gerçekten etkileyici bir hikaye. Filistin o zaman daha İngiliz e, sömürgesi durumunda. Kendi e, yani insanlar Romanya'dan kopup Filistin'e gidiyorlar ama Filistin'de de e, alını, alınacakları, yaşayacakları hı hı. belli değil. Suturma gerçekten çok etkileyici filmlerden bir tanesi bu seneki. Onun dışında yeni dönem kurmaca filmlerinden de oldukça ilginç bir seçki var. Özellikle vizyonda daha kısa kalan filmler olduğu için kaçıran dinleyicilerimiz arasında böyle bir tekrar yakalama fırsatı olacak. Ee, Nefesim Kesile Kesilene Kadar e, Emine Emel Balcan'ın filmi, Rüzgar'ın Hatıraları, Özcan Vardar'ın filmi, e, Özcan, Özcan filmi. Alper'in pardon, <gülüyor> Özcan Alper'in filmi Sarmaşık, Abluka ve Toz Bezi de bu kapsamda gösterilecek filmler arasında. Evet, e, çeşitli belgeseller de mevcut. 10 Ekim katliamı üzerine e, Hacı Lokman'ın anısına bark gösterilecek e, Kağıt toplama işçileri Rojava e, Suriye mültecileri üzerine bu sene zaten mülteciler üzerine belgesellerde haliyle e, sayısı çok arttı. Onlara da yer veriyorsunuz. E, bir de Atölye var barbarlığa karşı video başlıklı biraz atölyelerden bahseder misiniz? Evet e, şimdi Rainbow Collective isimli bir grup e, aslında 2006 yılından beri e, işçi belgeselleri çekiyor. Video aktivizm, aktivizm atölyeleri gerçekleştiriyor. E, şeyden tanırız biz onu yani Bangladeş'te e, 120 işçinin yarınak öldüğü e, iş kazasından tanıyoruz. Oradan da Udita isimli belgeselimiz gösterilecek. Onun dışında biz Rainbow Collective ve Alternatif Medya Derneği ile beraber 3-4-5 Mayıs'ta atölye gerçekleştireceğiz. Bu atölyelerden bir günü çocuklar için bir gün olacak. Bir Hem ilkokulda hem bir atölyede gerçekleştirilecek. Kalan iki günde de aslında biraz dijital aktivizm ve video aktivizm üzerine ...çalışma sürdüreceğiz. Böyle aslında... ...Rainbow ve Altyazı Medya Derneği'nin... ...birlikte yürüttüğü... ...bir şey olacak. Bizim için de çok şey... ...heyecan verici. Böyle konuklarımızı ağırlamak. Onları aldıracağız. Bizim için çok... ...önemli bir şey. Önemli bir, şey. Önemli bir durum daha doğrusu. Ee, onun dışında... Klasik bir takım işçi filmleri, emekçi filmleri de gelecek. Ee, siz basın bülteninde İsveç'in Yılmaz Güney'i olarak tanıtmışsınız ama... Bo Widerberg hakikaten çok e, önemli bir isim sinema tarihinden. Ve de onun unutulmaz filmi Joe Hill 1970'lerden geliyor... Türkiye'de daha önce gösterildi mi ben de bilmiyorum açıkçası. Ben denk gelmedim ama e, oldukça etkileyici bir hikayesi var. E, İsveç asıllı bir göçmenin Amerika'ya gidip orada metal işçilerinin örgütlenmesinde son derece aktif bir rol alması. Onun gerçek hikay hayat hikayesini anlatıyor. E, onu da e, izleyicilerle buluşacak festival çerçevesinde. Sizin başka özellikle bahsetmek istediğiniz filmler var mı? Benim aslında bahsetmek istediğim filmlerden bir tanesi... Yani soluk gerçekten geçen yılda film festivalinde Bağkur'dan sonra yönetmen Metin Kaya çekmişti filmi. Çok o da etkileyici filmlerden biri. Yani gerçekten Zonguldak'taki kaçak madenler de yani tamamen insanların sırtını döndüğü bir şey. Bizim Soma ve Ermenek'te gördüğümüz ama bu yani solukta gösterilenler gerçekten çok daha farklı, çok uç öyküler var. Bir de sinematik dili olarak da e, alıştığımız belgesellerden bir hayli farklı evet. gözlemci ve... Doğal diyalog bir, sesleriyle e, devam eden. ...şey yapmadan e, bizi konuşan kafalarla yormayan. E, Hakikaten onlarla beraber o madene inme ve o klastrofobi hissini evet. müthiş aktaran bir film. Evet. Ee, o zaman tekrar başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Bir ufak duyuru da ben yapayım. Gelecek hafta Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Kadires Üniversitesi'nde Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı'nın 17.sini düzenliyoruz. Bu hafta, bu seneki temamız sinema ve zaman. Üç gün boyunca hem daha akademik oturumlar var, hem sinemacılarda paneller var. Dolu dolu bir program mevcut. tfayy.org adresinden programa da ulaşabiliyorsunuz. Ona da duyurmuş olalım. Evet, İstanbul'da 1 8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan 11. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin tam programına, gösterim yerlerine ve saatlerine web sitesi üzerinden detaylı olarak ulaşabiliyorsunuz. Şimdiden duyurmuş olalım. Ayrıca Ankara, İzmir ve Diyarbakır'da da eş zamanlı festival devam ediyor olacak. Daha nice seneler yolda devam eder inşallah İşçi Filmleri Teşekkür Festivali. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet o zaman e, dinleyicilerimize de John Baez'den Joe Hill adlı parça ile veda edeceğiz. İşçi Filmleri Festivali'ne gösterilecek Joe Hill filmi şerefine. Bu haftaki destekçilerimiz Çağlayan Eren Dağ ve Şafak Üstündağ'a çok teşekkür ediyoruz. Teknik Masada da Feryal'e çok teşekkürler. Ee, konuklarımız Cenk Karatepe ve Doğancan Erdoğan'a da çok teşekkürler. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.